Nəsə-mi spuni, n-ai c-o când s-a viz Nəsə mənşoarə Sunan'ın Beriyanı Hazırlayan ve sunan, Muamber Ketencov Pak na zayubum donesel nesem pak na zayubum donesel nesem pak U to naybekshi speis veche speis pa -po ticigor, pa polay tritsi darta Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Mamer Ketencoğlu ben. Bugün 25 Kasım 2015. Açık Radyo'dasınız. Tuna'nın bir yanı programındasınız. Evet. E, geldiğimiz noktada gündemle çok da fazla ilgilenmemeye karar verdim. Sonu yok. Gerçekten çok e, yıpratıcı bir e, süreç oluyor. Sürekli gündemi takip edip programa da Ondan ayrı düşünmek istemiyorsun. Fakat o zaman da e, programımızın kendi içeriği birazcık zarara uğramış oluyor. Ama yine de bugün gündemle bağlantılı bir küçük notum var. 25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadele günüymüş. Günüymüş daha doğrusu günü e, 3-5 senedir özellikle çok yoğun e, etkinliklerle Bugün geçiyor. Bugün de öyle olacak sanıyorum. Tabii ki e, bir insan olarak her türlü şiddete ve e, özellikle oturmuş, kurumsallaşmış yani kafalarda e, oturmuş ataerkil alışkanlıkların yerleştirdiği ve e, bir anlamda özellikle doğu toplumlarında demeyeceğim dünyanın her tarafında yaygınmış, şaşırtıcı bir şekilde e, erkek beynine hakim olan bu e, şiddet eğilimine karşı hepimizin e, mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, öğretmen, dostların öğretmenler gününü de geçmiş olarak kutluyorum. Az önce dinlediğiniz gibi belki bir kısmınız anlamıştır. Bugün Hırvatistan'da dolaşacağız. Daha önce de duyurdum zaten. E, Hırvatistan'dan genellikle yeni birçok, kayıtlar. Yani 2000'li yıllardan yapılmış kayıtlar. Belki birazcık daha eskiye kadar uzanan geniş bir e, çerçeve içinde. Genellikle e, Kara Hırvatistan'dan yani e, Dalmatçya dışından e, şarkılar var bugün. Dalmatçya çünkü biraz ayrı bir e, dünya. Oraya çok girmeyeceğim bugün. E, Belizagreb Zagreb adlı bir Ee, çalışmayla bir derlemeyle başladım. Yani Beyaz Zagreb Zagreb'le ilgili şarkıların ya da Zag Zagreb şarkılarının bir araya getirildiği bir e, çalışma. Gayet hoş bir çalışma. Canlı bir parçayla başladık. Yine e, aynı albümden bir şarkı daha dinleyerek devam ediyoruz Hırvatistan turumuza. Haydi bakalım. Bir şarkıydı Belize Agrab adlı albümden dinlettim sizlere Şimdi Ünlü bir şarkıcı var eski Yugoslavya döneminde de e, Sevilen bilinen bir şarkıcı Vera Swoboda Vera Swoboda e, çok önemli bir şahsiyet Gerek tek başına yorumladığı şarkılarla gerekse Çeşitli düetleriyle e, bilinen En bilinen hırvat şarkıcılardan biri. Ondan iki şarkı seçtim sizlere dinliyoruz. Zasukala, zasukala svi. Genno inilo druga moya nochas mi sesnilo na mimomt tivo yachko kriuilo i orgovano presmukli ubilo v to vremya odbrojali tut dovima zhe mlade od betona sade Svako zdanje, jedan şljivik majer. Proşlo vrime jordovana, pojata je zazidana. Gazdu zvizde nestaju kiljeri, svi bečari postali şoferi. Samica će noćas da pobisni, šokica sam i natmi uvara. Ade Svako zdaje je dančlivi kmanje. Prošvo vríme Joorghována pojata je zasidan, Ka usvize nestaju kilieri. Svime čari postali šofer. Evet sevgili dostlar bugün Hırvatistan'da dolaşmaya devam ediyoruz. Ünlü şarkıcı Veras Boboda'yı dinledik. Gerçekten e, köklü bir gelenekten geldiğini çok net olarak hissediyoruz. Dediğim gibi e, Hırvatistan'ın kara bölgelerinde dolaşıyoruz. Denizle bir şeyimiz yok. Alakamız yok. E, Zag Zagrefi civarında dolaşıyoruz. Zaten küçük bir ülke biliyorsunuz. Ee, hemen altını çizmek lazım Hırvat müzeğinince iki temel şey geliyor aklımıza bir e, majör diziler çok azdır Minör yapılar O da zaten 3-5 ay önce 4 ay önce e, Medimuriye Mecihuriye onların deyimiyle bölgesinde konuk olmuştuk e, Yalnız o bölgede ağırlıklı olarak Minör. E, şarkılar var. Burada majör genel olarak Hırvatistan'da majör tonların dizilerin baskın olduğunu görüyoruz. Birinci genellememiz bu. İkincisi de e, yine Hırvat müziği deyince sound olarak tamburalar büyüklü küçüklü çeşitli tamburaların oluşturduğu e, tambura orkestraları ya da tamburica orkestraları aklımıza geliyor. E, bu son parçada biraz daha farklı bir düzenleme vardı ama genel olarak Otantik Hırvat Müziği düzenlemelerinde illaki e, tambrolar başı çekiyor. Şimdi e, bir topluluğumuz var. Kud Milica Krizan. Bu Kud sözcüğü e, dernek ya da topluluk anlamına geliyor. E, özellikle Slav dillerinde e, Balkanlarda çok sık rastlıyoruz. Ya bir dernek ismi Eski bir isimden gelen ya da topluluğu yöneten isimden geliyor bu kudların sonrası. Bizimki de Milice Krizan adlı bir müzisyen. Onun yönettiği topluluk kud Milice Krizan. İki tane şarkı seçtim size yine Hırvatistan'dayız. Sevgili dostlar e, Kud militsa Kriza'nın dinledik iki şarkıda. Bu tip e, topluluklar oldukça e, fazla Hırvatistan'da çeşitli bölgelerde. E, büyük topluluklar bunlar. Hem dans toplulukları var, dans grupları var. Hem de büyük orkestra ve vokal grupları var. E, dördüncü albümümüz bugün Hırvatistan'da dolaşırken Heritage of National Minorities in Croatia adını taşıyor. Yani e, Hırvat ulusal azınlıklarının geleneği, mirası diye çevirebiliriz. Yani bu albüm ne diyeyim size bir 10-15 sene önce falan yayınlanmış. Eee Türkiye'de bu böyle işler herhalde son 5-6 senedir falan yapılıyor. Küçük bir ülke ama hayli azınlığın bir arada yaşadığı bir e, toplum. Az da olsa hani pek çok azınlık var. E, bu albümde Slovaklardan tutun... E, ...Romanlara ve Arnavutlara kadar... ...Horvatistan'da yaşayan ilili ufaklı pek çok e, azınlığın... E, ...şarkıları bir araya getirilmiş. İlk durağımız e, Rusinler ve Ukraynalılar. E, aslında... Ee, Rus'in toplumu e, Polonya'da Lemko olarak adlanan, adlandırılan, e, Slovakya'da Rus'in olarak adlandırılan e, bizim Rütenya dediğimiz e, bölgede yer alan bir topluluk. Ama tabii yakın çevresine Balkanlara oraya buraya dağılmış küçük azınlıklar halinde de yaşıyorlar. Ama en yoğun e, kalabalık e, yaşadıkları yer Türkiye'de. Hata yapmayayım ama Slovakya, Ukrayna ve Polonya bu üç e, ülkede ağırlık olarak yaşıyorlar. Şimdi Hırvaçistan'daki Rus'in azınlıktan bir e, şarkı dinliyoruz. Müzik Hırvatistan'ın Ulusal Azınlıkları adlı çalışmadan Hırvatistan'da yaşayan Rusin toplumunun meşhur şarkılarından birini dinledik. Şimdi yine eee Hırvatistan'da yaşayan Macarlardan bir akapella şarkımız var. Ayankovacs pelen van köze pentemplamis van Könnyes körű arany csipke, rászállott egy bós gerlice. Könnyes körű arany csipke, rászállott gerlice. Ha én bós gerlice voltnék, babám Mindig csak az turbikul, nem Ébren vagy-e, kedves rózsáv? Mindig csak az turbikul, nem Ébren vagy-e, kedves rózsáv? Ébren vagyok, nem alluszok mindig gondoskodok İc-yərəki səret-ətad, iyyəl nem yugothaq. İc-yərəki səret-ətad, iyyəl-nappal nem yugothaq. Evet, sevgili dostlar, Hırvatistan'dan Azınlık Müzeyi e, içeren albümü dinlemeye devam ediyoruz. Tabi baştan başka topluluklar da dinledik. Ama bu albüm e, oldukça kapsamlı bir çalışma olduğu için e, diğer albümlere göre biraz daha fazla yer vereceğim. Şimdi Bosnalı Hırvatların e, Hırvatistan'a getirdiği müzikten e, bir örneğimiz var önce. Bu bir köy müziği gerçekten e, Bosnalı Hırvatların çok otantik, hala e, hayatta olan, üretilen, çalınan, söylenen müzik bir geleneğin bir parçası olan e, bir şarkımız var. Arkasından da yine e, Hırvatistan'da yaşayan Bosnalılardan bir e, Sevdalinka dinleyeceğiz. Sevdalinka'ya özel bir ilgi var Hırvatistan'da. E, işte yayınlanmış Sevdalinka albümlerinin epey bir kısmı Hırvatistan'da yayınlanmış. Ano savaş dönemi zaten bir noktadan sonra biliyorsunuz e, Hırvatlarla Boşnaklar işbirliği yaptılar. Her ne kadar başta e, Hırvatlar Boşnaklara bayağı bir saldırdıysa da sonradan e, durum toparlandı. Ve bugün e, sanıyorum bir sıkıntı yok aralarında bildiğim kadarıyla. Evet önce bir köy Türküsü e, Bosnalı Hırvatlardan arkasından da bir e, Sevdalinka. What a beautiful place It's even more beautiful A Libegovica It's even more beautiful A Jasnoś i łakoj beże mówiło Ty jak urodziś desę tu ce ku i čerku, i rudrynuska Evet, Hırvatistan azınlıklarını içeren albümden son olarak iki Bosna şarkısı dinledik. Bosna'nın e, azınlıklardan iki e, birincisi bir Bosna-Hırvat türküsüydü. İkincisi de bir Sevda Linka'ydı. E, tabii e, kaynaktan epey farklı. Yani Bosna'da icra edildiği biçimden e, epey farklı bir Sevda Linka e, icrası dinledik. Hani bu meseleye aşina olanlar e, yadırgamış olabilirler bu yorumu. Ama e, yorumlar bağlantı koptukça yani ana topraklı, ana yurtla bağlantı koptukça illaki değişiyor biraz. E, içi boşalıyor, farklılaşıyor. E, yani. Şimdi Hırvatistan'ın Zagoria bölgesinden iki küçük şarkımız var. Zagoria yine Fokter gelinliğinin güçlü bir olduğu Kara Hırvatistan'ındam bir bölge. <gülüyor> Oi la la la la io pocada oi la la la la io pocada la pettiga la pettiga la pettina da la pettiga shavitia <muchas> shavitia stretta da filamo popelamo popelamo paparita da veciamo veciamo da che no polena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 anlayışıyla yapılmış bir düzenleme. Ancak özellikle ikinci şarkı e, ilginç bir istisnai oluşturuyor. E, Hırbat müziğinde 9-8'lik şarkı hemen hemen hiç yoktur diyebilirim. Gerçi bir takım 5-8'lik e, parçalar duymuşluğum var ama 9-8'e ilk kez bu kayıtta rastlamıştım. E, duygulu güzel bir şarkıydı. Şimdi bu Yine meşhur Kud'lardan, topluluklardan biri Kud Metkoviç. Ondan size bir şarkı seçtim. cela za drega Kudmetkoviç'ten dinledik. Duygulu güzel bir şarkıydı. Son topluluğumuz Ostrich adını taşıyor. Bu topluluğu sizlere daha önce de dinletmiştim. Bir e, yine derleme Hürvatistan programında. E, çok sevince topluluğu. Yine böyle kıyaklar yapıyorum. Kendime ve e, e, tabii topluluğa. Ostrich topluluğundan önce iki şarkı dinleyelim. Sonra kalan zamana göre Eee duruma bakalım. <Gülüyor> turda zamanda dolaştık bugün yine ostrich topluluğundan uzunca bir şarkı ama tümünü çalamayacağız son olarak ee, dinleyelim artık zamanımız dolduğunda da hoşça kalın derim size Evet değerli dostlar, bugün Tuna'nın beri yanında Hırvatistan'da dolaştık. Eğlenceli bir program oldu. Ee, umarım yeni duygular ve keyifli zamanlar e, yaşadınız. Program sonrasında telefonun başında olacağım yine. Her zaman olduğu gibi. 0212 343 4040 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün 15 dakika için. Ayrıca hem web sayfamdan hem de Facebook'lardan bana ulaşmanız mümkün. Ve son olarak anımsatayım yine tunanimberiyani.blogspot.com'dan hem bu programı hem de bundan öncekileri istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Feryal'e de çok teşekkürler. Nəsə-mi spuni, n-ai c-o c-n s-a v-i N-sə mənşoarə